Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Bundan da sevinç duyuyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Nuri Kaya. Kendisi de benim çok yakın dostumdur. Ve çok ilginç çalışmalarda bulunan bir arkadaşımızdır. Nuri'ciğim hoş geldin önce. Hoş bulduk. Şimdi hemen şöyle başlamak istiyorum. E, Nuri Kaya için yani senin için karanlık işlerin prensi diyorlar. Bu ne demektir? Buradan başlayalım. Şimdi tabii e, bu, bunun için Kör Fotoğrafçılar Projesi'nden kısaca bahsedeyim dilerseniz. E, biz e, daha önceden de bu programa konuk olmuştuk. E, görme engellerle geniş kapsamlı bir sanat projesi yapıyoruz. Görme engellerinin fotoğraf çektiği, yazarların sevgili ülkünün de aramızda bulunduğu 200 yazarın ee, ...seçtikleri birer fotoğrafa metin yazdığı bir proje bu. Ee, Fotoğrafın yanında yazarın metnini kabartma yazıyla basıp sergiliyoruz. Böylece siz fotoğrafı görürken metni okuyamıyorsunuz... ...onu da görme engelli arkadaş okuyor ama o da fotoğrafı göremiyor. Bu kez siz dönüp yardım istiyorsunuz, affedersiniz yüksek sesle okur musunuz diye. Bu çıkış noktasıydı. Tabii kör fotoğrafçılar projesi görme biçimlerini sorgulayan bir proje... Birçok video kaydı, video projesi yapıyoruz. Kitap kayıtları alıyoruz. Yazarların kitapları imzalanıyor. Ülke Hayvaz da bize yatalak kraliçeyi imzaladı ve kendisi seslendirdi. Bunu çok önemsiyoruz. Yani yazarların kendi seslerinden kitap kayıtlarını çok önemsiyoruz. Çünkü özellikle görme engelleri arasından ses kişiliği, kişiyi tanımada çok önemli bir etken. Ee, bu kitapları internete yayınlıyoruz. Sonrasında yazarla kitap söyleşileri yapılıyor. Bugüne değin 22 yazar bizimle söyleşi yaptı. Ee, başka müzecilik gibi birçok faaliyetimiz var. Ee, tabii bu konuşmanın konusu kör fotoğrafı Polisi değil çok fazla ama e, kısaca belirtmek gerekirse bu çerçevede kalalım. Ee, bu proje İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ne sunulmuş idi ve maalesef e, orada çok kötü işler başımıza geldi ve e, vaat edilen şeyler yerine getirilmediği için e, bu proje e, sponsorsuz kaldı. Ve bu kez e, ne yapalım dedik, e, bu kez biz de karanlığa sığındık. Onların e, karanlık yüzlerine karşı biz de karanlığa sığındık ve zifiri karanlıkta organizasyonlar yapmaya başladık. Aslında bu... Ee, ...yine proje içinde müzenin bir parçasıydı... ...körlük müzesi gibi bir hayalimiz var... Ee, ...Zifiri Karanlık'ta yemek... ...Zifiri Karanlık'ta müzik, dans... ...anma programları birçok faaliyet yaptık... Ee, ...yapmaya da devam ediyoruz... Zannediyorum bunlardan biri de Kardeş Türküler'den iki sanatçının katıldığı bir programdı değil mi? Yine karanlıkta. Evet, evet. Gomidas'tan bahsediyorsun. Evet. 21 Ekim tarihinde Gomidas'ın ölüm yol dönümünde çok ilginç bir etkinlik gerçekleştirdik. Dilerseniz Gomidas'tan kısaca bahsedeyim. Evet. Kütahya'da doğmuş Ermeni bir papaz. Rahip düzeltiyorum. Anadolu'nun değişik yerlerinde dolaşmış halk ezgilerini Türkçe, Kürtçe, Ermenice bunları derliyor. Ee, ve biz onun sayesinde e, binlerce eseri günümüzde biliyoruz. Fakat bu tescil esnasında içeriye alındığında e, aklını yitiriyor ve 15 yıl pa pa Paris'te bir akıl hastanesinde yaşadıktan sonra e, ölüyor. Bu çok hüzünlü bir öykü. E, Gomidas'ın ölüm yıl dönümünde biz zifiri karanlıkta bir program yaptık. O programda Kardeş Türkler'den Vedat Yıldırım ve Ari Hergel, e, Efendim e, Tunç Boyacıyan, Yaşar Kurt, Artur Bağdasaryan... Birçok müzisyen, 20 aşkın müzisyen bize destek verdi. Zifiri Karanlık'ta Gomidas'ın eserlerini seslendirdik. Çok ilginç bir tecrübe. 125 kişi mekana geldi. Karanlık'ta hiçbir şey görmeden Gomidas'ın 98 yıl önce kaydedilmiş sesine konsantre oldu. Müzikler dinledi. Bu yaklaşık 2,5 saatlik söyleşinin gecenin sonunda da yine Zifiri Karanlık'ta mekandan ayrıldı. Ruki istersen burada e, o geceden birkaç eser arka arkaya dinleyelim. Çok iyi olur. Neleri dinleyeceğiz onu da anons edelim. Önce kardeş türkülerden Vedat Yıldırım, solist Vedat Yıldırım ve e, gitarcı, e, gitarist e, Ari Hergel'den e, Gomidas'ın Kürtçe bir eserini, arkasından Artut Unç Boyacı'ya bir eser ve sonrasında da Yaşar Kurt'tan Kavaklı'yı dinleyelim. Tamam ardından da söyleşimize devam edelim. Dinliyoruz. kararttır. İnsanlar var. Gözleri görmez. Sözleri dünyamıza ışık saçar. You. Bedenim ışık yıldırayım Beni boylat bir makasla Ah eski bir fotoğraftan Orada kaldı yanağımın yarısı kendi uçlu ta ah, bir kesik ki var durmadan ah, kabaklar. Ah, kabaklar. acı Tabii biz e, zifir karanlıkta birçok şey yapıyoruz ama karanlıkta yapılabilecek en özel şey karanlıkta yemektir. E, arzu ederseniz bundan bahsedeyim. Evet tabii tabii çok e, mutlu oldum Çünkü o deneyimin ilk başlangıcında ben de tanık oldum. Yani bir nevi provaya tanık oldum. Evet, evet aslında bunun e, bizde karanlıkta yemek e, yapma fikrine e, ilk uyguladığımız kişi, kişi Ülkay Vazdır. Bir akşam e, Ülkü abiye telefon açtım. Ülkü abi neredesin hemen gel buraya. E, mutfağa girdim. E, bir spagetti hazırladım. E, pencereleri iyice bantladım kapattım. Zifir karanlık bir mekan elde ettim. Ülkü abiyi içeriye aldım ve yemek servisi yaptım. Doğrusu çok mutlu olduğunu söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> Tabii şaşırtıcı bir şey ama hakikaten çok ilginç. E, çünkü biliyorsun ki ben de çok özel olarak bu alanda teorik anlamda araştırmalar yaptım. E, çıkış noktam radyo tiyatrosuydu. E, radyo, tiyatrosu deyince malum tek işitme e, organı burada kulak. E, hatta şöyle tersinden söyleyelim görmeden bütünüyle yoksun ama başka bir hazza varışın bir başlangıcı bu. Bu yüzden ben e, insanlar zanneder ki gözlerimizi kapattığımız zaman körlerle aynı duyguyu ya da aynı deneyimi paylaşıyoruz zanneder. O yüzden iş çok farklıdır. İşte senin karanlıkta yaptığın şey buna bir cevap arama gibi hı -hı, ilginçlik hı -hı, burada. Hı -hı. Yani insanın duygu ve düşünce dünyasıyla başka bir boyuta taşıyabiliyor. Başka bir boyuta taşıyabiliyor. Bu bana hakikaten ilgin ilginç gelmişti. Evet devam edelim. Şimdi dışarı... e, bu cumartesi günü e, saat 8'de bir yemek organizasyonumuz var. İsterseniz bunun üzerinden bir örnek verelim. Hı -hı. Ee, bizim Galata Diyalog Derneği ben derneğin başkanıyım. Yerimiz Galata'da. Serdar Ekrem Caddesi No: 16 D'deyiz. Ee, telefon numaralarımız 252 51 61 ve 62 0532 342 25 38 ve web adresimiz de www. karanliktayemek.com. Şimdi e, bu internet sitesi kanalıyla ya da başka kanallarla bizi fark eden e, misafirlerimizden e, yemek yemek isteyenler bizim derneğimizin banka hesabına 100 lira bağışta bulundular. İşte bu cumartesi bir yemek organizasyonumuz var. Niye yediklerini bilmeden yemek yiyecekler. Bunu kabul ediyorlar öncelikle. Eğer vejeteryanlarsa ya da bir alerjileri varsa bunu bize önceden bildiriyorlar. Onlara özel bir yiyecek çıkıyor. Sağ 8'e çeyrek kadar misafirlerimizi mekanı alıyoruz. Üst katta aydınlıkta önce cep telefonu çakmak gibi şahsi yanıcı ...ışık saçıcı eşyalarınızı zarflar için teslim alıyoruz. ve Sonra alt kata indiriyoruz. Mor ışıkla aydınlatılmış lokal bir yerde... ...gözleri biraz karanlığa alışıyor. Orada bir takım bilgiler veriyoruz. Bir kere çok gergin oluyorlar. Müthiş gergin oluyorlar. Herhalde. Ve bir şaka var. Onu şu an yapmayayım. Orada bir şey söylüyorum. Bir anda insanlar hep beraber gülmeye başlıyorlar. Çünkü gerginler. O da beraberinde mizahı getiriyor. Sonra zifri karanlığı aldığımızda çok geniş bir yer... Sizi karanlıkta görmediğiniz birisi bekliyor, geliyor. Merhaba ben Levent diyor, örneğin arkadaşımız olayım ben. Ben Levent diyor bu gece ben ses servis yapacağım diyor. Sizinle tokalaşıyor, elinizi alıyor ve omzuna koyuyor. Zifiri karanlıkta uzun 6-8 kişi birbirlerinin omzuna elini koymuş şekilde bir e, düz bir sırayla gidiyorsunuz karanlıkta. Hiçbir şey yok çevrenizde dokunabileceğiniz. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz ve hatta adım atamıyorsunuz. İnsanlar e, neredeyse santim santim yürüyorlar. Çünkü bir tedirginlik var da daha önceden yaşamadığınız bir karanlık bu zifiri karanlık çok da güzel bir kelimedir zifiri çok uyuyor bize evet, evet. ve masanıza ulaştınız mesela çok ilginç masaya geldiğinizde ilk dokunduğunuz yer masa, masa, sandalyeniz San, sandalye çok önemli çünkü ilk kez zihninizde bir imge canlanıyor tabi ...ve hatta bir katılımcı daha sonra... ...bizim sandalyemiz hakkında bir makale yazmıştı... ...çok güzel... E, ...yerinize oturuyorsunuz sonra... ...sizin gibi 41 misafirde yerine oturduktan sonra... ...anonslar başlıyor... ...işte anonsları isterseniz şimdi burada dinleyelim... Evet. O, ...giriş anonsunu... ...evet Evet. dinliyoruz sevgili dinleyiciler... ...karanlıkta... ...tüm bildiklerinizi... ...tüm bildiklerinizi... Bunu sen istedin. Kör oldun. Bu gece iki saat boyunca görmeden yaşayacaksın. Gecenin sonunda görme engellileri daha iyi anlamanı beklemiyoruz. Burada görme engellileri daha iyi anlamak için bulunmuyorsun. Kör Fotoğrafçılar Projesi görme duyunun ezdiği, yeterince kullanmadığım diğer duyu organlarını keşfetmenin için seni buraya davet etti. Ee, şey sorayım Nuri'ciğim, yemekleri kim hazırlıyor? Ee, henüz görüm engelli arkadaşlar değil. Türkiye'nin en büyük catering firması, Sadunya Catering, bizim yemek sponsorumuz. Gönüllü olarak bize yemek yapıyorlar, düzenli olarak çok iyi bir menü sunuyorlar. Müteşekkiriz onlara. Aslında çok komik bir şey. Bu kadar geniş kapsamlı bir sanat projesi yıllardır sürüyor. Bulabildiğimiz tek destek... Yemek firmalarından oldu ee, ve e, bir sanat projesini yemek yaparak sürdürmeye çalışıyoruz. Aslında trajikomik bir şey bu ama bir Türkiye gerçeği. Ee, o... Ona da şükür demek lazım. Elbette galiba. elbette bundan çok mutluyuz. Bundan çok mutluyuz ama keşke e, e, bunlara ihtiyaç olmasaydı. Yani bunu bu zorunluluktan değil büyük bir keyifle bir müzenin parçası olarak öngörmüştük bunu. O şekilde yapabilseydik. Evet ben e, burada aklıma şey geldi. Ee, uluslararası dünya pen yazarları, e, Türkiye Merkezi'nin ikinci başkanlığı yaptığım iki dönem, e, pek çok edebiyat programı yaptık. Bizim de tek sponsorumuz Aslı Börek'ti. <gülüyor> Yemek firmaları bu konuda çok duyarlı galiba. Ama hiç esirgemeden, yani pek çok dilimiz fazla fazla, yani tek ikramımız, o olabildi doğrusu. Ve müteşekkiriz. Ne yapalım? Tabii şey, e, yemek bizim açımızdan çok önemli. Çünkü misafirler karanlıkta niye yediklerini bilmeden yemek yiyorlar. Yemeği yapan e, kurumun e, güvenilirliği çok önemli. Tabii tabii. tabii. E, bu konuda e, gerçekten çok şanslıyız. Türkiye'nin en büyük firması kendi hizmet kalitesiyle bize servis yapıyor. Şimdi e, anonslarla masayı tanıdık. Hı hı. Ve sonrasında yemek servisimiz başlıyor. Görme engelli 6 garson arkadaşımız yemek servisi yapıyor. Yemek servisiyle beraber 4 görme engelli müzisyen arkadaşımız da sahne almaya başlıyor. Hı hı. Kimler bunlar? Kelim Selim Altınok kardeşler. E, gitar mandolin e, çalıyorlar. Şafak Tonoloğlu kemancı arkadaşımız ve solistimiz Buğra Kurtuluş. Türk ve Dünya müziği yapıyorlar gece boyunca. E, karanlıkta... Biz zaman zaman misafir sanatçılarımız da geliyor ama hiçbir sanatçı ne kadar ünlü olursa olsun bizim görme engelli ekibimiz kadar yüksek performans göstermiyor. Neden biliyor musun? Hmm. Çünkü müzik yapan, sahne sanatıyla uğraşan bir kişinin iki derdi var. Bir, nasıl görülüyor olacak Tabii. yaptığı müziğin dışında. Tabii. İki, karşıdan geri dönüşü nasıl alacak? Salonun aksiyonu nasıl öl ölçecek? Her ikisi de görüntüye dayalı. Tabii. Şimdi karanlıkta her ikisi de yok. Müzisyen istediği kadar iyi giyinsin, istediği kadar mimiklerini iyi kullansın, yüzünü iyi kullansın bir anlamı yok. Peki ama salonu aksiyonunu, ne? Salondan geri dönüşünü nasıl alacak? Tabii. Onu da alamıyor. Görüntüye dayalı bir şey olmadığı için, görüntü olmadığı için bizim görme engelli ekibimizin böyle bir kaygısı olmadığı için muhteşem bir şölen dönüşüyor onların müzikleri. Örneğin bu cumartesi yine dörtlü olarak bize sahne alıyorlar. Siz yemeğinizi yerken birdenbire solist Buğra geliyor, omuzunuza dokunuyor ve sizin yanı başınızda. Şarkı söylemeye başlıyor, elini tutuyorsunuz, görmediğiniz bir kınçilin elini Çok tutuyorsunuz. Farklı bir duygu, kuşkusuz tabi, tabi tabi. İşte iç, içle dışın birleştiği yer işte diyebiliriz belki, değil mi? Evet, evet, evet. Son derece, son derece, son derece. Ve gecenin e, ilerleyen zamanlarında e, bizim dans pistimiz açılıyor, kalkıp. ...piste zifirik ranta dans edebiliyorsunuz. Ne yediğinizi bilmeden yemek yiyorsunuz. Bu çok önemli. Biz e, ne sunduğumuzu söylemiyoruz misafirlerimize. Ancak vejeteryansanız ya da bir alerjiniz varsa... ...bunu bize söylerseniz size özel bir menü çıkıyor. <gülüyor> Ama temel fikir ne yediğinizi bilmeden yemek yemeniz. Ee, i̇çki olarak biz sadece şarap servisi yapıyoruz. Limitsiz şarap servisi ya da alkolsüz içecek. Bunun için bizim e, derneğimizin banka hesabına kişi başına 100 lira bir bağışla bulunabiliyorlar misafirlerimiz. Ha, bu arada isterseniz e, bilgilerimizi bu verelim. adresleri tabi adresleri e-mail adresini ya da siteyi evet. telefon verebilirsem mutlu oluruz elbette ki. Şimdi bizim internet sitesi adresimiz www.karanliktayemek.com. Bu siteden e, zifiri karanlıkta yapılmış çekimleri, insanlar nasıl yemek yiyor bunu görebilirler. Özellikle son bölümde katılanların görüşleri çok önemli. E, aynı zamanda 0212 252 51 61 ve 62'den 0532 342 2538'den bize ulaşabilirler. Yerimiz ise Galata Kulesi'nin hemen yan tarafında Serdar Ekrem Caddesi No 16'de Galata Beyoğlu adresindeyiz. E, bu yemeği ...yaşayan bir insanın bunu hayatı boyunca unutması mümkün değil. Yaklaşık üç saat hayata bir mola veriyorsunuz. Cebinizden yüz lira çıkıyor. Belki yoksullaşıyorsunuz. Orada boşa gitmiyor ayrıca. Ama, ama bu yüz lira kaybınıza karşın o mekandan zenginleşmiş olarak ayrılıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü daha derin başka şeyler hissediyorsunuz. Kendinize ilişkin, duyu organlarınıza ilişkin, farklı algılarınıza ilişkin... ...başka algılara ilişkin zenginleşmiş olarak çıkıyorsunuz. Ve çıkışta sizi bir sürpriz bekliyor... Çok şık bir dosya içinde o gece görmeden ve bilmeden yediğiniz yemeklerin, garsonların ve müzisyenlerin fotoğraflarını içeren bir menü dosyası o gecenin anısına size veriliyor. Bu e, karanlıkta yemek bir insanın hayatta mutlak bir kez yapması gereken olağanüstü bir tecrübe. Bu bir tecrübe, bu bir yemek değil, bu bir eğlence değil, çok ötesinde bir şey. Şeyi hatırla, hatırladım şimdi, e, şunu da söylemek lazım sevgili dinleyiciler. Bu karanlıkta yemek projesinin belki de ilk ne diyeyim son genel prova konuğu bendim belki de gerçekten e, sağ olsun e, Nuri arkadaşım e, zifiri karanlıkta e, bana e, bir spagetti yapmış işte bir kadehte şarap koydu çatal bıçak e tabi şimdi zifiri karanlıkta e, başka bir dünya oluşmaya başladı kuşkusuz. Hatta e, tatlar da farklı gelmeye başladı. Yani şarabın tatı, işte, e, yemeğin tadı farklı e, gelmeye başladı. Gerçekten bu ilginçti. Bir de şeyi e, söylememiz lazım. Biz e, bu projenin Kör Fotoğrafçılar Derneği projesinin içerisinde devlet tiyatro sanatçılarıyla beraber e, benim yönettiğim e, Behçet Necatigil'in Yıldızlara Bakmak adlı oyununu da yaptık. Ve bunu e, körler dinledi. Canlı radyo oyunu yaptık. Burada e, Nursubaşı Devlet Tiyatrosu Sanatçısı rejissörü, e, Işık Yenersu Devlet Tiyatrosu Sanatçısı, e, filmlerden de tanınırsınız. çok e, önemli bir sanatçımızdır. Ayten Uncuoğlu, ben ve Gökay Erol e, burada rol aldı. Şimdi e, o e, oyundan Yıldızlara Bakmak adlı oyundan kısa bir bölüm sunalım size. Sokakların da bir kişiliği olduğunu unutmayın. Yahut gece yarısından sonra incin top oynarken öyle mi? canım. Nereden biliyorsunuz? Bir kere eve çok geç dönmüştüm de ondan. Uzatıp için uzamıştı yol. Bütün ışıklar sönmüş. <gülüyor> ya görememişsiniz işte. Uyku tutmayan hastaların, aşıkların lambaları söner mi hiç? Canlarda kalın perdeler vardı. Dışarıya ışık falan sızmıyordu. Işık kadar ses de önemlidir ses. Evet, öyleydim. Ne dedin ben de size bir ses yüzümden geldim. Ne sesi? Ama önce şunu öğrenmeliyim. Beni dinlemeye vaktiniz var mı? Vaktim mi? <gülüyor> Vaktim olmasıydı böyle uzun uzun konuşur muydum sizinle? Bende vakitten bol ne var? Bu teleskopların, sismografların ortasında, gezegenlerin, durağın, yıldızların vakti içinde, dünyanın vakti bana öyle uzun geliyor ki. Ben çok kısa değildim. Az, çoğa karışınca çok olur. Filozof musunuz siz? Hayır, sıradan biriyim. Neyse, devam ediniz siz. Bir sesten bahsediyordunuz. Nedir bu ses? Son günlerde kulağıma uzaktan sesler gelmeye başladı. Ne gibi? Çok sıcak. Bulan bulan içinde bir hamamın uğulduları gibi bir soru ama her kelimesi açık. Belli bir soru, yayılan duman duman, yaklaşan sonra eriyip bağlan bir soru. Hangi saatlerde soruluyor? Değişik saatlerde ama en çok kurmuş. Ocağa yemek koydum. Hesaplara baktın mı, yanlış bir iş yaparız da başımız derde girer. Bir de sen kontrol et. Ama biraz çabuk ol, çabuk çabuk. Hayatım, en konu kumaşları gördün mü? Öyle hoş eserler ki, çok da ucuz. Yarın giderimde bir mantoluk alalım, olmaz mı? Kaç gündür bakamadın mı? Ee birader biliyorsun acele bu iş. Bırak elindekini de önce buna bak. Buna buna buna bak. Ee, karanlıkta e, tiyatro demişken Nuri'ciğim, e, sevgili Nuri Kaya, e, bunun e, başka projeleri e, açacağı kesindir kuşkusuz ve e, daha önce bu şimdi dinlediğiniz sevgili dinleyiciler Yıldızlara Bakmak adlı Beçet Necati e, canlı radyo programının ardından bir de çocuklar için, kör çocuklar için, ...bir radyo tiyatrosu, çocuk bahçesi... ...canlı olarak yaptık. Bundan söz eder misin? Elbette, elbette. O müthiş bir prodüksiyon. Sanırım 20'ye yakın... E, ...sanatçı e, görev aldı o gece. Evet. Tamamen gönüllü olarak... E, ...efektör arkadaşımız... ...canlı olarak efekt yaptı. E, 100 civarında görme engelli çocuk mekanda vardı. Körler okullarından... E, ...bize gelmişlerdi. Ne kadar mutluydular. E, ne kadar Son derece ilginçti. E, ben hatırlıyorum da... E, ...bir... Ee, sanırım 8 yaşlarında bir görme engelli çocuk büyük bir heyecanla o efekt seslerinin olduğu yere götürmemi istemişti nasıl yapıldığını merak etmişti ya bunu e, muhtemelen bu yıl yine yapıyor olacağız sizlerin desteğiyle ama e, bu kez bunu geçen sefer aydınlıkta yapmıştık bu kez karanlıkta bunu yapalım ee, ...en azından çocukların bir kısmı total kör olsa da... ...bir kısmının az görüşleri var. Evet. Ee, hatta... ...sadece bizim etkinliklerimiz engelliler için değil... ...engelsizler de katılıyor. Engelsiz çocukları da alalım işin içine. Tamam. Oturup karanlıkta bir tiyatro oyunu... E, ...dinlesinler. Karanlık Aslında karanlıkta oyun... ...karanlıkta tiyatro olur mu diye... ...izleyenlerimiz, e, dinleyenlerimiz düşünebilir. E, bir kere... ...tiyatronun çok önemli bir unsuru... ...vücut dili. Mimikler... Ee, bunu, ...jestler, jestler evet. bunları göremiyorsunuz. Çok ciddi bir ayağa çöküyor tiyatronun. Evet. Peki o zaman bu tiyatro olmuyor mu? Peki bu çöküyor ama başka bir takım Müslümanlar kazanıyorsunuz. Nedir onlar? Şimdi e, oyunu aydınlıkta izlediğinizde... ...oyunun dekoru size bazı şeyleri dikte ediyor. Oyuncunun mimikleri. Efendim e, sözlerindeki zayıflıkları örtüyor belki... ...ya da sözlerini güçlendiriyor. Ama karanlıkta e, size bu dikte edilen şeyler yok... Her izleyici kendi zihninde oyunun her sahnesini zihninde yeniden canlandırıyor. Çok daha yaratıcı, çok daha katılımı zihinsel anlamda pratiğe yoğunlaşma yol açıyor. Karanlık'taki tiyatro oyunu. Aynı zamanda oyuncu e, mekanda dolaşabiliyor, size dokunabiliyor. Sizinle beraber e, bir iletişim içinde yani daha interaktif... Farklı, farklı, farklı bir deneyim değil mi? Demin söylediğimiz gibi içle dışın yine bir buluşması... Evet, bir buluşması oldu. Evet. Yani. evet. Mes Bakın mesela geçtiğimiz cuma günü işte Haydar Zorlu'nun performansıyla Göte'nin Faust'u bize Zifiri karantı 70 misafir oynandı. Sıfır ışıkta. Müthiş bir tecrübe. Ertesi günü yemeğimiz vardı cumartesi ve pazar günü ise bu kez Aşık Veysel'in e, hayatını anlatan Dost adlı oyun Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nun bu oyunu Sinan Demirel'in etkileyici performanslı Zifiri Karanlık sahnelendi. Hı hı. Yine 70 küsür misafir vardı mekanda. Hı hı. İnsanlar kahk güldü, kah Ama bir sonraki gün pazartesi günü çok ilginç bir şey yaptık. Hafta içi hafta başı olması vesilesiyle sayımız biraz düştü. 20'lerde kaldık. O zaman dedik, hadi e, oyunu biraz değiştirelim. E, Sinan Demirel İki tane dekoru vardı, masası vardı. Rakı içti, saz çaldı, sandalyesinde oturdu. O masayı iptal ettik. İzleyicilerin içine oturdu. Yatağı vardı. Finalde ölüm sahnesinde yatağa yatıp ölüm ölüyordu. Odanın ortasında da bu yatak. Yatağı kaldırdık ve gecenin sonuna doğru misafirlerimizin içmiş oldukları şarap kadehlerini usulca onların burnlarının ucundan gidip ellerimizle kaldırdık. Kadehleri çok, ee, çok güzel. Tabii bunları bizim görme engelli garson arkadaşlarımız var. Onların tabii. özellikle <gülüyor> e, çabalarıyla bunlar oluyor. Kadehler kaldırıldı masadan ve masaya bir yatak serildi. O yatak daha önce yerdeydi. E, masaya serildi. Artık misafirlerimizin hemen önünde bir yatak var. Ve oyuncu gecenin sonuna doğru... ...ölüm sahnesine doğru koşarak gidiyor. E, sözler var. Çok üzünlü sözler. E, başını yastığa koyduğunda... E, ...o masa irkildi. Çünkü ses çok yakından geliyordu. Hı hı. Daha da bir şey oldu. E, elini orada oturan bir hanım e, eline attı. Hanım... E, girden, oldu tedirgin oldu Eşine elimi tuttu elimi tuttu dedi. Ve e, bir süre sonra paniklemesi... Geçti. Hanım da o, o ıı, Aşık Veysel'in elini tuttu ve Aşık Veysel çok üzünlü bir finali yaparken hanım ağlamaya başladı ben bunları nasıl biliyorum özel kamera infrared kameralarla e, gözlemlediğim için e, hemen her şey gözümün önünde oluyor ve hanımın gözleri doldu ağlıyor ve bir yandan da ölme ölme ölme diyor e, aşık öldüğü anda da o hanımın sıkıca tuttuğu elini bırakmıştı ve o aşığın öldüğünde zaten salonda ilk anlayan o hanım oldu e, avucundaki o kenetlenmiş el bir an için boşluğa düşmüştü İşte bu hanımın hayatı boyunca zihninden çıkmayacak bir iz bıraktı kesinlikle, kesinlikle. E, bu benim için de böyle bir izdir bunu tanığı olduğum için. Yani biz burada karanlıkta daha öznel bir tiyatro yapıyoruz. Daha tecrübeye açık daha yoğun konsantrasyona açık bir tiyatro yapıyoruz. Ve bu tiyatro da e, tabii ki e, insanın sadece görmeye bağımlı olması öbür dört duyunun görme duyusu içinde ne yazık ki erimiş olması daha daha düz bir söyleyişte dört, duyu, ka, dört duyumuzu kaybetmekle karşı karşıya bulunduğumuz bir durumda Burada beş duyuyu birden harekete geçirmeye çalışıyor evet. seyirci. Evet, evet. Bakın mesela başka bir şey söyleyeyim. Ben e, gündelik hayatın içinde çok sık e, toplu e, ulaşımla seyahat ederken ya da bir şekilde daha pasif durumdayken <gülüyor> yolda giderken gözümü kapatırım. Tabii oturuyorsam bir yerde yürürken yapmam e, pek mümkün değil. E, bir anda hayata mola veriyorsunuz. Dışarıdan gelen dataya kapatıyorsunuz evet. gözlerinizi. Evet. Daha başka derinliklerin içine giriyorsunuz. Görmek gerçekten bazen bizleri körleştiriyor. Görmek çok yorucu bir şey aynı zamanda. Sürekli data bombardımanı altında. Kesinlikle. Bir kaosun içerisinde. Görsel bir kaosun. Ve bu görsel kaos da giderek insanlara şöyle de diyor. Demeye başladı da demeyelim. Diyor çünkü. Bakın gördüğün doğrudur. Evet. Bakın gördüğün gerçeğin ta kendisidir. Evet. Buna inanmaktan evet. başka çaren yok. Evet. Bir insanın üreticiliğini kesebilecek başka bir şey olabilir mi? Evet. Ve buradan gayet güzel, benim sana sunduğum doğrudur. Gerçek işte budur demek, ben seni yönetiyorum demektir. Doğru, doğru. Değil mi? Bu aklıma geldi şimdi. Doğru, doğru. Şimdi Hülke abi, e, biz dediğim gibi kör fotoğrafçılar projesini sürdürebilmek için e, yemek yapıyoruz. zifri daha dans organizasyonları yapıyoruz. mevlit yapıyoruz. Anma programları yapıyoruz. E, bunları bir... Bizim görme engellileri daha görünür kılabilmek için yapıyoruz. Bizde çünkü görme engelli personel görev yapıyor. İki, izleyenlerin zenginleşmesi, kendilerini fark etmeleri için yapıyoruz. Üç, e, bu derneğimize gelir elde edebilmek için yapıyoruz. Çünkü bizim hiçbir e, yemek sponsorumuzun dışında, Sardunya Catherine'in dışında bir sponsorumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizi görmezden geliyor, Kültür Bakanlığı görmezden geliyor... ...İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ise buradan çıkar elde edemediği için bizi yok saydı, yok sayıyor. Evet biliyorum, biliyorum. Evet. Ee, bu çok sıra dışı bir iş yapıyoruz. Bu ülkede ki en sıra dışı merkez diyebilirim. Dünyada yaptığımız şeyleri yapan bir yer yok. 8-10 yer yemek yapıyor ama yemeğin dışında başka hiçbir faaliyet... ...insanların karanlığa girip müzik dinlemesi, dans etmesi söz konusu değil... Ee, en son isterseniz bir de Blind Date'den bahsedeyim Aşkın Gözü Köydür'den. Tabii, tabii. Ee, bizim politik olarak burada herhangi bir bu proje içinde tercihimiz yok. Gerek projeye katılan yazarlar açısından söyleyeyim. Hayatta duruşu farklı yazarlar, iyi yazan insanlar bu projede bize destek veriyor. Ama aynı zamanda yaptığımız faaliyetler de öyle. İşte Münir Nuretin Selçuk Gecesi yapıyoruz. Arkasından... Kani Karaca için mevlit yapıyoruz. Hemen sonrasında bu kez bir rahip için bir anma programı yapabiliyoruz. Gomidas gecesi yapıyoruz. Hı hı. Ee, Ramazan'da iftar veriyoruz. Ama 14 Şubat'ta sevgililer gününde ise çok ilginç, başka bir şey yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl tekrar yapıyor olacağız. Dedik ki blind date diye bir şey var. Kör buluşma gibi bir tercüme etmek mümkün mü acaba? İnanılmaz. Ee, e... ...hiç tanımadığınız bir insanla buluşmaya dayanıyor. Ee, ama e, gerçek anlamda... ...Blind Aid'i biz yaptık... ...14 Şubat'ta. Dedik ki... E, ...sevgililer gününe yalnız girmek istemeyen... ...hanımlar, beyler... E, ...bizlere başvurun. Sizlerin içinden... ...seçim yapalım ve... E, ...Zifirkan'ta sizleri buluşturalım. Partner seçin. E, SiverAilem.com bizim internet, sponsorumuz, internet sitemizin... ...sponsoru. Oraya başvuran... ...binlerce kişinin içinden seçimler yapıldı. 13 hanım ve 13 bey seçildi. Birbirlerini görmeden tek tek mekana aldık. Zifir karanlıkta ayakta garson arkadaşlarım sizi karşıladı, sıcak şarap verdi. Şarabınızı yudumlarken çevrenizdeki hanım ve beylerle sohbet ettiniz ve karşılıklı olarak bir partner bulduğunuzda garson beyiniz garson bey sizi yerinize oturttu. Sizin gibi 13 çifti yerine oturduktan sonra. ...yemek bir servisi başladı... ...yemek yediniz... ...görme engelli müslüman arkadaşlarımız... ...aş şarkıları çaldı... ...romantik dakikalar geçirdiniz, dans ettiniz... ...bu tabi tamamen cinsellikten uzak bir organizasyon... ...biz e, aydınlıkta yaptığımız şeyleri karanlıkta taşıyoruz... ...karanlıktaki şeyleri karanlığa getirmenin... bizim için bir anlamı yok... Evet, evet, ...bizim e, bu projenin çizgisini anlayabilecek... ...insanları seçtik o etkinliğe... ...ve bu çok sıra dışı... ...gecenin dış sonunda... ...seçtiğiniz partnerle ayrılmanızı istemedik... ...tek başınıza ayrıldığınız... Evinize gittiğinizde gece yarısı size bir video linki gönderdik. Dış kapıdan girerken katılımcılar kameraya adlarını söylemişlerdi. Merhaba ben Ayşe, merhaba ben Ali gibi. Aslında o gece kiminle dans ettiğinizi gece yarısı evinize yalnız başınayken e, efendim bilgisayarın monitöründe gördünüz. Ve hala seçiminizin doğru tercih olduğunu düşünüyorsanız. ...ruhu kadar görselin de sizi etkilediğini düşünüyorsanız... ...bize yazıyorsunuz, yazdınız... ...evet ben devam etmek istiyorum diye... ...ben sizin e-mail bilginizi o gece... ...seçtiğiniz hanım arkadaşınıza... ...yolladım ve aradan çekildim. Bu şekilde devam eden çiftler oldu... ...daha sonra bizi ziyarete geldiler. Çok güzel. Yani biz burada... ...Zifir Karank'ta birçok şey yapıyoruz. Bu programı dinleyen misafirleri... ...dinleyicilerden... ...melit yaptırmak isteyen varsa ailesine... ...evlerinde, camide zaman zaman yapılıyor... ...gelip karanlıkta yapabilirsiniz bunu... ...biz daima bu tür farklı organizasyonlara... ...kapımızı açıyoruz... ...büyük bir gururla insanların... ...geliş amaçlarını çok yoğun yaşamaları için... ...çaba harcıyoruz... ...eğer devam edebilirsek bu projede... ...ciddi mali sorunlarımız var... ...eğer devam edebilirsek... ...birçok sıra dışı etkinliğe devam ediyor olacağız... ...insanları... ...mümkün olduğunca çok insanı karanlıkla buluşturacağız... ...burada... Eczacı dostlarımıza sesleniyorum özellikle. Zifir karantı yemek bir insanın hayatta yaşayabileceği en özel tecrübelerden bir tanesi. Bizim tanıtım filmimizi internet sitemizden izlesinler. Son bölümde katılanların görüşlerine baksınlar. Ee, müthiş bir yaşam tecrübesi bu. Kesinlikle, kesinlikle. Yakından bildiğim için söylüyorum bunu. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sanat ve sanatçılar programını dinlediniz. Bu haftaki konuğum...